anlamda bir Allah rızasını hedefleyebilirim. Buna dünyada da ihtiyacımız var. Dünyada da o bize bir vesile haline gelebilir. Kehf suresinde eshab Rakim var. Bir rivayeti eshab Rakim üç kişi. Üç arkadaş bir köyden bir köye gidiyorlar. Gece karanlık basıyor ve bir mağaraya giriyorlar. Mağarada diyorlar sabah olsun devam edelim yolumuza. Gece de dağın zirvesinden mağaranın önüne bir taş geliyor ve kapatıyor mağarayı. Üçü yükleniyorlar. Taşın hacmi, üçünün gücünün üzerinde. Biz diyorlar kendi gücümüzle bu taşı buradan bertaraf edemeyiz. Ancak yaptığımız bir Allah rızasına tevessül edelim. Soruyorlar beni, sen ne yaptın diyorlar Allah rızası için. O da diyor ki, benim diyor hatırıma gelen şu diyor, en mühim. Annem babam vardı diyor. Ben buna çok itina gösterirdim diyor. Hatta bir gün hayvanlarımız vardı diyor. Sütünü sağır, ilk defa onlara içirdim, sonra çoluk çocuğuma götürdüm. Bir gün yanlara gittim, uyuyorlardı. Uzun müddet bekledim, ta ki uyandılar, onları içirdim. Sonra çocuklarıma götürdüm. Anne babamı ben daima ayrı bir itina ile onlara ehemmiyet verirdim. Allah rızası için de bu. Kayı biraz aralıyor fakat bir kişinin çıkacağı şekilde değil. İkinciye soruyorlar, sen Allah rızası için... Yaptığın amellerden en mühmini söyle diyorlar. O da diyor ki benim akrabamın bir kızı vardı diyor. Ya ya teyzesinin bir kızı vardı diyor. Bu diyor kızı diyor hayat boyunca elde etmeye çalıştım diyor. Bir türlü elde edemedim diyor. Bir de kıtlık oldu dedi, kendiliğinden geldi. Bana zahire ver dedi açız dedi. Ben de dedim ki mukabil ne kadar istersen al. Lakin benim teklifim biliyorsun sen dedim diyor da gitti diyor. Sonra bir müddet geri döndü geldi. Teklifini kabul ediyorum açız. Fakat sana Allah'tan korkmanı tavsiye ederim dedi. Allah'tan korktum ve tüylerim diken diken oldu. Al alacağını aldığın kadar ve git dedi. Bu benim hayatım boyunca beklediğim bir andı. Fakat Allah rızasını tercih etti. Mağara biraz daha açılıyor. Fakat bir kişinin geçeceği kadar değil. Üçüncüye soruyorlar. Sen ne ameliştirdin Allah rızası için? O da diyor ki benim yanına bir işçi geldi çalıştı az bir müddet sonra çekti gitti. Ben de dedim ki bu işçi bana sonra gelir bu az çalışmasının mukabilini ister bende. Ben de bunu Allah rızası için üretim çoğaltayım. Koyun aldım koyunlar çoğaldı sürü oldu. Bugün baktım bu kalktı geldi dedi ben dedi sen de bir müddet çalışmıştım. onun bedelini ver. Ben de sürüyü gösterdim. Al bedelini dedim. Sürüye baktı, bana baktı. Alay mı ediyorsun ben dedi. Ben seninle az bir şey çalışmıştım dedi. Yok dedim. Alay etmiyorum. Ben bunu Allah rızası için ürettim. Bir gün sen gelirsin. Al bu sürüyü. Hepsi senin. Sevine sevine git dedim. Adam dedi. Sürüye baktı, tebessüm etti. Bana baktı, tebessüm etti. Sürü öne kata kata gitti. Mağarası biraz daha açıldı ve üçümüz de çıktık. Velhasıl hayatımızda bu her an biz Allah rızasına tevessül etmeye daima muhtaçız. Onun için her halimizde bir murakabı altında olup bu halimizde bizim Allah rızası var mı? Yine bizim niyetimize göre, kazancımızın helaliyetine göre yine ayrı bir hadis-i şerif nakledeyim ben. Bu da herhalde Müslüm rivayet ediyor hadis-i şerife. Beni İsrail zamanında bir adam, ben diyor bu gece bir sadaka vereyim diyor, İçine öyle bir huşu hali geliyor, çıkıyor dışarı tabii elektrik yok, karşısına bir suliyet geliyor, sülüyette bir para veriyor. İkinci gün tekrar diyor, bugün Allah rızası için yine bugün ben bir şey vereyim diyor, yine çıkıyor, yine bir suliyet geliyor, ona da para veriyor. Üçüncü gün aynı bugün diyor, Allah rızası için ben diyor bir sadaka vereyim diyor, üçüncü gün tekrar veriyor kendisine rüyasında deniyor ki sen birinci gün bir hırsıza sadaka verdin. Yani verilmeyecek insana sadaka verdin. Bir hırsıza sadaka verdin. İkinci gün bir fahişeye sadaka verdi. Üçüncü gün zengine bir sadaka verdi. Bakın Allah senin niyetine göre temiz niyet çok miyim? İhlas çok miyim? Belki o hırsız hırsızlıktan vazgeçecek. Fahişe iffete dönecek. zengine de cömertliğe artacak. Cenab-ı Hak ihlasa göre, niyetlere göre Helal kazanca göre Cenab-ı Hak tecelliler ihsan ediyor. Velhasıl katte o derinliğe erebilmek. Davud-u Tayyip var Allah dostlarında. Büyük bir zat. Bir talebesi geliyor, çok seviyor hocasını. Hocam diyor, siz de günlerce et yemediniz diyor. Ben de bu eti zor temin ettim diyor. Size bu etten ikram etmek istiyorum. Sizin için pişirdim, getirdim diyor. Tabi Davut Aya bir Allah dostu. Hem teşekkür edecek, hem kırmayacak. Nasıl bir nezaketle, incelikle, zarafetle bertaraf edecek? Oğlum diyor, şu iki etimden ne haber diyor. Efendim diyor, bildiğiniz gibi diyor. Yavrum diyor, bu eti ben yersem diyor, bir müddet sonra benden dışarı çıkacak diyor. Şu iki etimi götürsen aşağı çıkacak. Yani daima bir hikmetten, bir kırıntı kalpte tezahür etmesi. Ondan sonra gelen ayette, ''Yavrucuğum namazı kıl.'' buyuruyor. Evet. Namaz çok mühim. Ömer radıyallahu anh hançerlendi. Bir hitap düştü, kan kaybediyordu. Kaldıramadılar. Bir kişi dedi ki, ''Ya halife de namaz geçiyor.'' dedi. Kanlar içinde kalktı, namaza durdu, namazsız Müslümanlık olmaz. <Gülüyor> Ve namaza bizim ihtiyacımız var. Namaza ehemmiyet vermemize bizim ihtiyacımız var. O için namaz bir mümin için çok mühim. Yani bir kimlik olmuş oluyor. Bu Zagar cehennemi var Müddessir suresinde. O cehenneme girenler, cennete girenler soruyorlar onlara. Seydiyorlar, cehenneme sevk eden nedir diyorlar. Beş sebep sayı ilk başta biz namaz kılanlardan değildik. Fakat namazda iyi emmiyet verme. Yani otomat bir namazı Cenab-ı Hak istemiyor. Febeylülülü Yazıklar olsun diyor. Cenab-ı mülakat istiyor kuluyla. Secde yaklaş buyuruyor. O ise bir otomat namaz kılıyor. O yüzden bilhassa gençler, yani bu ezan okunduğu zaman, hayatı durdurup namaz kılarsak, hadsenin cemaatle de kılarsak, bunun büyük bir tecellisini görürüz. Ruhumuz bir daha ferahla bir vicdan huzuru içinde olur. cenab Cenabı Hak biz birçok iptilallardan koru. Ondan sonra Cenab-ı Hak iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış diyor. Tabi biz bunu ilk deva kendimize tatbik edeceğiz ki etrafımıza bu aksetsin. Emri bil maruf ve nehiye anil münker bulmak için de kat eflamen tezekkay. İç âlem iç âlem nasıl temizlenir? İşte fucurdan kaçmak. Allah'tan uzaklaştıracak şeyden kaçma. Cenabak'ın o cemali sıfatla merhamet, şefkat, sabredicilik vesaire yani bir güzel ahlak. Cenabak Peygamber Efendimiz senin en güzel bir ahlak üzere. Peygamber Efendimiz bir sanat harikası. Cenabak'ın bir ahlak tecellisi. Her halimizi efendimin ahlakıyla bir mizane de bilin. Acaba ben efendimin yanında olsaydım efendim bana tebessüm mü ederdi Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. yoksa siması değişir miydi? daima bir iş dünyamızı böyle bir muhasebe haline bulundurabilmek. Başına gelenlere sabret buyuruyor Cennette bir sabır yok. Sabır dünyada. Sabrın karşıda sonsuz. Muazirini bozmamak, dengeyi bozmamak. Ya Rabbi sendendir diyebilmek. Ve bunlar azim getirtilen işlerdir buyuruyor cenab Ondan sonra ayet bir ahlakı geçiyor. Bak bu çok mühim ahlak. Bu tevazu yürüyüşünde tabi ol diyor. Cenab-ı Hak, Furkan o Rahman'ın kulları ki yeryüzünde mütevazi olarak yürürler buyuruyor. Cahillerde sataşlaman bir nezaketle selam aderler buyuruyor. Mevlana ne güzel ifade ediyor. Cahiller karına kitap gibi sessiz ol diyor. Demek ki yeryüzünde tabi ol. Demek ki bir Müslüman o bastığın toprak gibi olmalı, türabi olmalı. Nasıl toprak... Bütün kainatı besliyor. Bütün mahlukat ondan besleniyor. Bütün mahlukatın cürufunu yine o toprak temizliyor bir değil mi? İnsanın cürufunu, insanın cesedini taaffir etmiş etse bile yine toprak temizliyor. Demek ki insanın yürek alimi topraktan bir şey olmalı. Daima bir imbat halinde olmalı. Sesinde mı buyuruyor. Unutmak ediyor, seslerin en berbatı, en kerihi, en tırmalayıcısı merkeplerin sesidir. Cenab-ı Hak merkebe öyle bir ses veriyor ki insan için hepsi. Yani merkep merkebe gibi konuşma diyor. Barhu diye konuşma diyor. Yani sakin sakin, leyin lisan. Cenab-ı Hak Musa ile selam Firavuna göre leyin lisan kullanıyor. En güzel şekilde öğüt ver bu yüce Cenab-ı Hak. En mühim bir şey en sakin söylediğimiz zaman karşımızdaki daha rahat kabul eder. Pardon sert bir ifadeyle söylediğimiz zaman belki mecbur yapar ama kerhen yapar. Onun için bu bir nezaket, bir zarafet bir güzellik bu. İnsana yakışan bir şey. Yani bir mütevazi olması, alçak sesle konuşması tek tek ifade etmesi Son ayetlere gelince Cenab-ı Hak bir azamet bildiriyor. Daha bir nimetini bildiriyor. Gemilerin durumunu bildiriyor. Cenab-ı Hak çok nimetler verdi. Nimetleri sonsuz. Nasıl şükredeceğiz o nimetlere? Daha aşağıki ayetlerde şahit yeryüzünde ağaçlar kalem Denizlerden arkasından yedi deniz katlananarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözleri yazmakta tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlaka galip ve hikmet sahibidir. Evet. Sohbetin başında bahsettiğimiz gibi bu Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam dehşetler içinde kaldı bu hadisi karşısında. O sırada Buhari naklediyor, Buhari'ye hadis-i şerife, geminin güvertesine bir kuş kondu. Kuş indi, deryadan bir damla aldı gagasına güverte de kondu Hızır dedi ki bak dedi Musa dedi, şu senin ilminde de ki üçüncü büyük peygamber şu de kuşun gagasındaki odamla dedi artı dedi ilave benim ilmim dedi o içinde dedi artı dedi şu dedi bütün insanların bütün mahlukatın ilmi o içinde dedi şu bütün deryalar ise dedi Allah'ın sonsuz ilmidir dedi yani kendini ilmini orada gör yani neye edeceksin kime övüneceksin? Sana o ilmi veren kim, o nokta kadar ilmi veren kim? Ben Ver lazım, ben arife nefse fakat arife rabbi. Burada Cenab-ı Hak, işte bütün ağaçlar kalem, düşünün. Denizler mürekkep, o kadar denizle katıldı. yedi denizle katılsa, yine onlar tükenir, Allah'ın kelimeleri tükenir. En basit bir dünya, şu kainat diyor, bir şey diyoruz, gökyüzü diyoruz, ucu bucağı yok. Işık hızı diyorlar. Saniyede 300 bin kilometre giden hız. Yani dünyanın bir dediği zaman sekiz sefer ekvatoru dönüyor. Işık yılı diyorlar. Senelerde şu kadar bin ışık yılı Sonu yok. Bir koy, altını bütün kâinleri sıfırlarla doldur. okumanın mümkün değil. Azimet i Ve insanın Cenab-ı Hak bir aziz içinde yaşaması. Yine cenab altındaki ayette ise, Sizin diyor, yaratılmanız diyor, diriltilmeniz diyor. Ey insanlar, yani bütün insanlar yaratılması, diriltilmesi, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Yani iki harfin yan yana gel, kâf ve nun, kün. Bu kadar Allah'ın kudreti bizim idrakiminin çok ötesinde. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir kıyameti ey insanlar, Rabbinle karşı gelmekten sakının ne babanın evladı ne de evladın babanın anamını bir şey ödemeyeceği günden çekinin. Bugün evlatlar kendimizin devam eden parçasına kadar itina gösteriyoruz. Esas onu göstereceğimiz onu bir ahiret şeyine kazanabilmesi. Ahiret mirası bırakabilmek. Hem biz o sadakayı cariye olur birbirinden faydalanmış oluruz o zaman. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı aldanmasın ve aldatıcı şeytan Allah'ın affıyla kandırmasın. Kimim de vardır. Efendim Allah gafur rahimdir. Allah erhamur rahimindir. Evet muhakkak ve mutlaka. Bak senin de bunu e, tespit etmen lazım. Bu tövbeni tespit etmen lazım. Neyle tespit etmen lazım? Ameli salihlerle tespit etmen lazım. Tövbeden nasuha bir samiyet, pişmanlık tespit etmen lazım. Yani dilde olması kafi değil. İman dil ile ikrar, zihinle tasdik değil. Kalple tasdik. Yani kalpte tecelli etmesi lazım tövbenin. ''Aksade olmazsa şeytan Allah'ın affıyla kandırmasın.'' buyuruyor. Yusuf suresinde de bir gafillerin durumunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Yusuf'un kardeşleri diyorlar, onu bertaraf ederiz diyorlar, öldürürüz diyorlar. Babamızın tebicüğü bize gelsin, sonra tövbe ederiz, salihler durumuna geçeriz diyorlar. Ondan sonra ayette de kıyamet vaktini bildiriyor. Cenab-ı Hak bilinmeyen burada beş durumu bildiriyor. Da bilinmeyenler gayb sonsuz, burada beş şey bildiriliyor. Birincisi kıyamet ne zaman? Meçhur Peygamber Efendimiz gelişi kıyamet alamet. Ahir zaman peygamber. Daha sonra peygamberiyor. 1400 sene geçti. Ne kadar var? Hadislerde çok hızlı gidiyor kıyamet alametleri. Fakat ne zaman olacak Allah bilir. Yağmur Allah yağdırır. Kulun elinde olan bir şey değil. Her an havada bir Akdeniz geziyor bulutlarda. Cenab-ı Hak dilediği yere yağdırıyor Akdeniz, Akdeniz. Ya, asla sokuyor, sonunda yarımı geziyor semada. Rahimlerde ne olduğunu, yavrum doğacak ne olduğunu biliyor musun? Sait mi olacak, Şakir mi olacak? Salih mi olacak, fasık mı olacak? Neyse hep Cenab-ı Hakk'a iltica. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatena Yarın ne kazanca bilinmez meçhur var mısın yok musun ne kazan ne kaybinmek meçhur Yine kimse nerede öleceğini bilmez o da ilahi bir takdir Ve lasıl bir meçhurler içindeyiz